Buongiorno Ankara! Peep Oşam gourmet pizzanın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito tutti! Mua! Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Din kalpli insanlar hepinize günaydın! Cuma sabahındayız Cuma! Esprilerimiz var, şakalarımız var! Hiç et kötü et tiyatrocı et gibi değil mi? Et et Coşkulu bağırma taktiri. Coşkulu. Ve esprilerimiz var. Şakalarımız var. Ne tü tü tü sana ya Ege, böyle. Biraz senin... yorgunum, coşkusuzum. Evet, bir fark ettik yani. Sanki böyle yaşam enerjisini sabahleyin birisine kaptırmış gibisin. Biraz davulla ben o coşkuyu yerine getirmeye çalıştım ama ee, olmadı. olmadı galiba. Olmaz, olmaz, Ben bu sabah biraz coşarım dedim. Baktım, Oktay bu sefer çopo prens yerine açma getirdim. Tamam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu sabah yerim artık iki şey Yine tatlı sınıfından bir tane psikavit var orada Var mı? Çikoludu. O zaman var. isterseniz bir şarkı ile devam edelim. Ne yapalım? <gülüyor> yani tatlı da var, tuzlu da var. Canım sen de biraz. Aman dikkat diyoruz. <gülüyor> size, size diyorum <gülüyor> bu ikinize diyorum. Hem meraklandı, hem neşvelendi, hem bir heyecan. İşte şimdi neşemeye neyin i̇şte, şu andan itibaren program başladı diyebilir miizle gibi? Bir daha başladın. Bir daha. E, sil baştan başlamak gerek bazen. Günaydın herkese. Serin bir Ankara sabahından. hepinize kucak dolusu sevgiler. E, gün içerisinde hava sıcaklığı 16-17. Bilemediniz 20'ye kadar çıkar. Dün ben dükkanın balkonunda gömlekle oturdum. Yapma be Oturmadım da yani bir süre ayakta durdum. <gülüyor> Alt balkon mu üst balkon mu? Üst balkonda. Hiç üşümedim. Hiç kimse bana deli gözüyle bakmadı. Güneş kesiyor muydu? Güneş bile yoktu. Böyle bir hava. İşte hesabını size bırakıyoruz Böylesine bir Çiftçinin yüzü bu. gülecek bugünlerde e, Çiftçinin yüzü gülüyor Barajlar doluyor taşıyor Yani daha ne olsun Çiftçiye daha ne olsun. yine müjdeyi sen verdin Ben verdim hakikaten e, Valla çiftçinin dostu Çünkü yüzümüz gülecek mi gülmeyecek mi diye e, Can kulağıyla Biz bir gün böyle bir şey olursak yönetime gelirsek Çiftçiye müjdeleri hep ben vereyim Olur mu <gülüyor> ne, ne mesela taban fiyatları açıklıyorsun Yani işte Beni tarım bakanı yaparsınız. Tamam. Tamam. Yani tamam, tamam, o fix. Tarhana fiyatları açıktan efendim bizi çok ilgilendim. O ben, ben açıklayayım Tarhana, erişte, erişte, o, erişte o... kesme şenlikleri başlasın. Böyle, o o tür şeylerle alır başını gider. Salça yapımı. Herhalde biz böyle aynı partiden olsak falan bir açılışlarda mesela spor kompleksine gittim ben. Kaleciye penaltı atarken siz böyle başa taraflara bakarsınız he? Sayın evet. bakan buyun, penaltıyı sızlatın diye yüzünüzü kapatırsınız <gülüyor> falan, bütün şey, oyunumuz düşecek falan diye ee, salça yapımı <gülüyor> hiç bakmıyorsun yüzüme. Ne ne ne dersiniz? Salça yapımı çok güzel olabilir. Turşu olabilir mi hocam? Kış <gülüyor> hazırlıkları yapımı. başlasın çünkü sen öyle şey diye açıklama yaparsan çok seviniriz. Kış hazırlıkları başlasın. Tarhanınız nasıl evdeki tarhanınız? Hediye. Hediye mi? Nerede <gülüyor> hediye? 3 kavanoz. Değişik yerlerden. Hepsi de birbirinden farklı, farklı değil mi? 3 ayrı fraksiyon. Ama bir şey diyeyim mi? Hı. Hepsi de birbiriyle yarışır. Ya o derece. Tabii birbiriyle yani böyle... yarışır güzellikte. 3 farklı kavanoz, 3 farklı tat. Biliyorsun bizim e, mutfak Kavanozu ayrı olan, tadı ayrı olur. Mutfak tası. <gülüyor> Mustafa'nın girişinde yazar o. Evet. Kaba ayrı olanın tadı ayrı olur. Mustafa'nın girişini biliyorsunuz. Eee kaba ayrı olanın tadı ayrı olur diye. O aynı şekilde onu bildikleri için e, arkadaşlarımız, dostlarımız, sevdiklerimiz ee, o yüzden ayrı ayrı aynı tarhana olsa bile farklı bir kabanoza Arkadaşlarınızdan getirelim. tarhana yapan var mı? Var tabii canım. Böyle var ya mı? bildiğin tarhanayı yapıyorlar. Nasıl ya. arkadaşlarınız var sizin ya? Yöresel. Benim hiç arkadaşlarımdan tarhana yapan yok ya. Aa Hep oğlum. Yani illa... Arkadaşlarına doğru seçmemişsin o zaman Ege bir yerde hata yapmışsın. Yani... Arkadaşlarım işte bilgisayarın diskini değiştiren falan arkadaşlarım var. O da var. O da mı var? O ne kadar? var. geniş ya. tutacaksın yani. Sen hep, hep bilgisayar, hep teknoloji bir ama biraz da tarhana. Şey yok mu ya arkadaşınız olur da mesela arkadaşınızın annesi yapar. Arkadaşınıza verir hadi bunu da oktaylara götür diye. Böyle bir şey yok mu? Siz arkadaş çevrenizde durumu olmayan aile olarak mı şey bilmiyorsunuz? Oktaylara Valla kavanoz götürür. büyüklüklerine bakarsam evet. Yani <gülüyor> zeytinyağı bizde... falan da getiriyorlar mı size? Yok zeytinyağı değil ama mesela erişte geldi. Çünkü eski kıyafetlerini veren birisi de var sana benim <gülüyor> tuttuğum kadarıyla. Var evet o da var. <gülüyor> yani bana da, da var. Onu da açıklayayım ben burada. Fahir, Fahir Ayrıca onlar eski kıyafetler değil. Bir kere Oktay Bir zayıfladıktan sonra. Fahir'e e, olmayan kıyafetler. Fahir'e olmayan kıyafetler. Çünkü benim beynirleri... kendinden başka bir yani. konuşman çok hoşuma gitti. yardım gidiyor. alıyorsun. Yardım alıyorsun. olacak abi? Ne olacak abi? Bana da hiç çıkarmıyor yani. <gülüyor> Hayat müşterek şekerim. Yani ben kimsenin eski kotunu istemiyorum ama eski... biraz tarhanaya ihtiyacım var şu an. Valla Ege sırf kıskançlıktan <gülüyor> ne yaptığınızı şaşırıyorsun. Yemin ederim yani Bu yani, kadar zavallısın. Ya. Yani, kadar çok kötü, ya gel bir gün beraber içelim tarhana bu kadar şey değil ki ya bu kadar acını, acıklı duruma düşme ya. Pantolonları da giye. <gülüyor> <Vallahi>. Pantolonlar <gülüyor> olmaz. Canım, olmaz sana olmaz. Sana olmuyor çünkü senin vücut yapın, vücut kitle endeksin. E, gerek basenlerinin şekli itibariyle gerekse diğer özelliklerinden dolayı mükemmele yakın yakın tabii ki o pantolonlar olmaz sana yani onun başka bir açıklaması yok yoksa biz senden pantolonu mı esirgeyeceğiz yani ben biraz abi. esirgeyebilirim <gülüyor> Tarhanaya hasret kaldık ya Emine Hanım yapmamış bu sene yazın bu mevsimde de olmaz diyor artık güneş kalmadı diye. Hazır tarhanayı da sevmiyor. Ne yapacağız? Ne Tarhanası ne, ne yiyecek? Çok bu, da güzel... bu, bu çocuklar ne yiyecek? Emine Hanım da çok da güzel şey yapmayı vaziyetlemeyi öğrendeceğiz bu adamı. Ee, Çünkü heyeceğim. vaziyetlemesi bitmez bu adamın isteği abi. Habire mercimek çorbası. Iy. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ee, Yaban domuzuyla ilgili soru sormuşlar Kendin Tarhana ile ilgili bir açıklaması var mı ya? Yok o çevre, bakanı bakayım. çevre bakanlığına girer mi? Girmez Şehircilik Bakanlığına girer mi? Girmez Yok. Yok. Yok Şehirde pardon da şehirde tarhana içilmez mi? Çok doğru bu da bir taraftan bir başka bakış açısı Bakış açısı ee, Domuzla ilgili soru sormuşlar Donguz ee, evet. Bebeğe inen domuz ne diyorsunuz falan Çok abartılacak bir olay değil hayvanlar iyi yüzer demiş Aa, bir şey de ortaya çıktı değil mi bu 3. köprü bütün domuzların yaşam alanlarını mahvetti diye kaçacak yer arıyorlardı ve Sa ye kaçtı. E sadece, sadece bu ya sebep zaten. Yani, değil mi? Ben onu bilmiyoruz. Domuz şeyini. değil bütün hayvanlar. Yani sadece domuzlar değil e, yakın zamanda başka başka hayvan ve hayvancıkları da görme imkanımız olacak. Threatment Gördüklerimiz kez. tabii ki. E, yani görmediklerimiz ve... Ee, bu dünyadan roketleyen hayvanlarda cabası da yani e, çok abartılacak bir olay değil. E, Hayvan değil şey iner. İyi yüzer demiş. Yani Hı. yüzerek gelmesi konusunda şaşılacak. Nerede yüzerek geldi? Ya boğazı yüzerek. Evet tabi canım. E, Öyle de ak pil basarak mı geldi diye düşünürüz vay. Bebekte karaya çıktılar işte. <gülüyor> <gülüyor> diye ak basarak ağzıyla yapmış bir o. kart olmadığı için. <gülüyor> Oradan oraya yüzmüş mü? Vallahi helal olsun. Acaba ya. bizim bu sene evde tarhana olmamasının sebebi 3. köprü olabilir mi? Bakayım, olabilir Ege kesinlikle. Noktam hiç... var yani. Demek ki biz Ağustos böceği ve karınca gibi olduk. Bir şey Oktay bütün yaz salçasını, tarhanasını hazırladı. Biz kama şarkı söyledi. Bir şey söyleyeceğim. Normalde de bize daha fazla gelmesi lazımdı. Bugün bu düştü mü? Bu, bu, sene bu seneki bir düşüş de, var sektörde. Bütçemize göre daha fazla tahıl yani yarı yarıya düştü tahıl. Her, her sektörde olduğu gibi tahılın sektöründe de bir düşme genel bir düşüş var. Bu sene tahıl ve kayısı <gülüyor> çok az. Çocuklar yani o şey. O yüzden öyle bir etkisi de olmuş olabilir. Yalnız erzak yardımı hak eden bize de düştü yani. Eskiden Oktay bu aralar bize bir iki DVD verirdi. Çok güzel şunu bastım bunu bastım falan diye. O da gelmedi. DVD sektörü de çok azaldı. Çok azaldı. Yapacak bir şey yok adamın ne yapsın. Vallahi ya. erzak yardımı neredeyse sıfıra düştü. O da o da erzak yardımına mı girer DVD? Program, program olarak komple yardımlarla geçiniyormuşuz. <gülüyor> Farkında değilmişiz ya. Şöyle, <gülüyor> şöyle bize bak ya. E, ama e, ger gerçek şey o fayr ya. Gerçek, gerçek döngü o. Gerçek... Para veriyorsun bir şey alıyorsun. Ne kadar saçma. Çok saçma be, yavan bence. Ve hele böyle bir biri sana durup dururken bir DVD getirse sen ona tarhana götürsen sen sonra... kahve getirdin bugün. Evet. Hop, ertesi gün açma gelse bu daha bu güzel şey, bir hayat, hayat değil ya. Tabii. Arada çok o prens de söyleyelim bence o da. <gülüyor> Hocam marka veremiyoruz Vermiyoruz ya. Hemen. Veremiyoruz da verdim. proteinli olanlar. Proteinli olanlar. O ayrı... di de evet e, klasik. Klasik. Hepimiz sen. Hı hı. Ben klasiklerden kopamadım bir türlü. Hadi o zaman gelin biraz. Aa, acidic'ye şey mi geldin? Yok ya. Şey yapalım. Biraz şey, sırf erzak yardımlarının kesilmesiyle Mesela ilgili konuşuk vallahi. Acidic'den o zaman şey yapalım. Hazır madem yeri gelmişken ağzımızdan çıktı acidic'yi. Acidic'in davulcusu Phil Rudd parantez içi atmış. E, i̇ki kişinin öldürülmesi için kiratı, kiralık katili anlaştığı ve e, bir takım uyuşturmacı e, bir takım maddeler e, bulundurmak suçundu. Uyuşturmacı diye... madde de güzelmiş yalnız. Çok Ondan güzelmiş sonra... yani tanım olarak. <gülüyor> tanım olarak evet. E, Yeni Zelanda'da pis... hakim karşısına çıktı. E, parası karşılığında yani kefaletle serbest bırakılan Phil Rudd'un e, kimleri ne şekilde ne yapmak istediği konusunda bir açıklama yapılmadı. E hepiniz hatırlarsınız 83'te ayrıldı 94'te geri geldi. Bu Filrat şey değil o mi? Ya? 11 senede ne olduysa oldu. Bu gruptan ayrılma hikayesi de olaylı olan değil mi? Bir böyle bir herhalde gruptan bir kişi ayrıldı ben bildiğim. Birisinin eşiyle bir, bir ilişkimi çıkıyordu. Bir şey oluyor Her türlü pislik bunu demek ya. <gülüyor> bir şey vardı yani gruptan birinin bir şeyisiyle beraber mi olmuştu? Bir grubun Bir şey vardı yani bir <gülüyor> davuluyla birlikte olmuştu kim? Ya yani film... evet ayrıldı ayrıldı diyor mu? Ayrıldı 83'te ayrıldı 94'te kesin dönüş yaptı. Tamam, o zaman bu adam. bu bu başka kaç tane grup kaç kişi zaten ya? Kaç kişi ECDSG? 4 5 kişi 4... 6 7'ye çıkıyor işte şeyde. Kaç kişi oturmalı? İyi iyi işte o geri döndü ve önümüzdeki günlerde göreceğiz sürüm sürüm sürünü çek, cezasını en ağır şekilde çeksin hakim bey diye zaten hakikaten. ACDC grubunun da açıklaması var Angus Yank herhalde şu anda sinirden deliriyordur ne yaptı abi gene yaptı yapacağını diye. niye onlar abi kardeş ya grupta keşke aileden iki kişi daha olsaydı bir davul bir vokal bizde yolumuz öyle devam etseydik diyordur büyük ihtimalle onu baştan düşüneceksiniz Evet bir Kelly Family olamadılar sonuçta veya bir Jackson'lar ne kadar güzel Jackson 5'te hiç böyle şey yaşandı mı? Hayır, Hayır pırlanta gibi bir aileydi. Bu arada Pink Floyd'un da yeni e, albümü çıktı. Hı -hı. Neydi Türkçe? Anısına. Anısına. Ee, Pink Floyd 88 mi? Ya da Invisible bir şey. İkisinden <gülüyor> biri bir hatırlamıyorum abi. yani çok emin değilim. Enstrümantaymış albüm meraklılar. Öyle miymiş? Hı -hı. Bir ilaç firmasıyla çıkartma. Evet, daha önceki mi? albümün kayıtlarını bir daha derlemişler. Biz buradan artan kayıtlardan instrumental mantar albüm yapıyoruz. Evet, doğru. Evet, daha önceki albümlere koyamadıkları şarkılar, e, yer veremediklerimiz ve de hanicesi diye pek çok şey yapmış O yüzden ben de çok şey olmadı. Yani yeni yeni <gülüyor> albüm diye. Hadi ya olmadı mı gerçekten? Roger Waters yok ama. Bu seni <gülüyor> heyecanlandırır mı acaba diye çünkü <gülüyor> pek çok kişi heyecanlandırıyormuş. O Nico wins Am I Wrong radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler. 830, am I Wrong saatiniz. hatan varsa düzelt. Hatalıysam lütfen lütfen, lütfen, lütfen, lütfen. Deyip, lütfen. lütfen. Yalnız telefon vermiyor değil mi şarkıda? Yok vermiyor. Mu? Vermiyor. Bilerek özen. mi acaba çıkardı telefonu? Şarkıda vardı hani hatalıysam. İ, orijinalinde ama... var orijinalinde var ama sonrasında şarkıda değişmiş popüler. numara Bazı arabalar yapıyor kamyonların arkasında böyle iki numarası falan görünmüyor ya. Evet. O da artık şans kısmet. Arayamıyorsun da Çok yani. Ayıp. Yo, Çok ayıp. Çok ayıp yani. Arayacaksın. Onu sıradan artık kafana ne SEO'su arayacaksın ve şikayetini dile getireceksin. Arayamıyorsun işte. iki numara görünmüyor falan. Arayamam. Özellikle servislerin arkasında değil mi? Aa Oktay. Servis konusunu açtığın çok iyi oldu. Evet. Bir dönem daha sona eriyor sevgili dinleyiciler. Yepyeni bir dönem başlıyor. Servis bekletilmez. Servis beklenir dönemi maalesef nihayete erdi. Zira servisler ne yapıyor? Ne yapıyor? Servisler ne yapıyor? Kaldırılıyor. Kaldırılıyor, kaldırılıyor. Başbakan Davutoğlu hükümetin 2018'e kadar gerçekleştirmeyi planladığı öncelikli dönüşüm programını açıkladı. Buna göre enerji tasarrufunun sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılması için toplu taşıma ne yapılacak? Teşvik edilecek. Teşvik edilecek doğru cevap. E, metro, tren gibi raylı sistem hattına yakın olan okulların, işyerlerinin, servis araçları ne yapılacak? Ee, kaldırılacak. Lav edilecek. Doğru cevap olacaktı Oktay biraz daha arkadaşını dikkatli dinlemen Allah. gerekiyor. Hakikaten bir servis dönemi daha e, Nihayete erdi. Bütün servisler toplandı. Siz hiç servisçilik yaptınız mı? Çok. Teşekkürler Ege Bey bu S sorunuz. Için bu sorunuz ya. gerçekten bizim üzerinden. servise bindiniz mi? Have you ever servis? Böyle soruyorsunuz daha güzel <gülüyor> ben, olurdu. Ben bir tek şeyde bindim. E, beşinci sınıfta dershaneye giderken o da Dershanenin mi servisi vardı? Dershane çok uzaktaydı. Özel, özel bir servisle anlaşılmıştı. Ee, böyle o servisle mi gidiyordun? 8-10 kişi evet, dershaneye şey yapılıyor. Benim hayatım servislerde geçtim. Hadi ya. Tabii canım. Çok güzel esprilerimiz, şakalarımız vardı. Hem de ben hazırlıktayken bile arkada oturuyordum. Bizi Hazırlık, seviyordu büyükler. Ne ten. demek? Yok, servis. yok canım. Yani işte en bıdık olduğunuz zaman da lise sonlarla oturuyordum. Esprilerimi, şakalarımı yapıyordum. Vay be Ege. O zamandan belliydi diyorsun. Sizi dövüyorlar mıydı serviste? Hiç dövmüyorlar Dövmesinler. Dövmeyin lütfen. Servisteki genç arkadaşlar. Orta işleri falan beraber dövüyorduk. Birbirinizi Hı. dövmeyin. Dövme de itmek kalkma ve ezikleme anlamında kullandınız. Neler kazandırdı o servis hayatı sana Ege? E, alışkanlıklar kazandırdı. <gülüyor> Şüphesiz ki. Sabit oturduğun bir yer var mıydı serviste? Yoksa neresi? Boşsa oraya mı oturdu? Servislerin herkesin böyle sabit bir yeri tabi, tabi. var mı? Vay be sabit yani. Arka beşli dediğim bir şey. Biz arka beşliyden... Hazırlıkta da oraya mı oturuyordun? Bir şey soracağım. Arkası dörtlü değil midir? Yok canım. Bayağı, bayağı dörtlü, dörtlü diye geçer mi? Bayağı dörtlü diye geçer 302 düşün. Hayır. Otobüs gibi otobüslerle evet. ortası vardı yani. Vay be. Vay be Ege. Seni Vay. en arkaya oturtmazlarken ki Anadolu'siz hazırlıkta ya Ege. İşte mucizeyi düşün. Nasıl bir, uyduruyorsun gibi Nasıl mughallit bir çocuk. Nasıl gibi anlatıyorsun gibi geliyor bana. Arka beşli de değildik tabi de. Ha yani... Hazırlıkta arka oturabilir misin ya? Oturamazsın işte onu diyorum. Ama onlarla, ta onlarla takılıyorduk. Buzdolabının üstünde oturuyorduk biz. Yani 3-4. 3-4'de oturup. Normalde 3-4 benim yerim de su alıp gideceğim Bir falan Bir şey soracağım. Bu çocukların servisleri kaldırılınca mesela böyle gencecik gencecik arkadaşlarımız. Mesela Alin sabah Hı -hı. böyle şey diye mi çıkacak? Böyle hazırlık. Ben metroya ha şimdi, yetişmem lazım diye. Sabah 7'de biniyorsa... Ne yapacağız? Sabah 6'da kalkacak, daha doğrusu beş buçukta kalkarız, kahvaltımızı yaparız. Ve Ondan servisi? Servis mi, artık otobüs mü olur, şey mi olur? Onlarla gidecek okulda. Şimdi ne olur biliyor musun? İlk başta servisler kaldırılacak dendi ya. Hı -hı. Bir düzenleme yapılır, tam düzenleme olmayan bir şey yapılır. Hı -hı. Servisler kalkar. Sonra. Herkes bir itiraz eder. Gidemiyor efendim çocuklar. <gülüyor> çocuklar e, okuldan en fazla 50 metre uzaklaşabildi. O zaman falan. sadece bazı servisler. Evet gibi. O zaman, o zaman tamam tekrar getiriyoruz. Yalnız bir bu film bir firma ilgilensin bununla deyip böyle bir şeye gidiliyor. Ve yani. bunu da tek bir merkezde oldu. Bunu da şeyden Türk'te uzun uzun konuşulur. Şimdi e, 4 saat o, konuşurlar senin... yani. <gülüyor> o o konuyu servis konusunu bugün bir konuşalım o tabii öğretmen ben de açacağım yani. Ya bir açalım o konuyu lütfen ya bir servis konusunu konuşalım yani. Bugün A'dan Z'ye servis meselesi e, tartışılacak programımızda. Bir de ya yani servisler kaldırılacaksa şeyi de e, birisi konuşsun belediye başkanlarıyla. En başta belediye başkanlarıyla konuşsunlar ki çünkü toplu taşım hani teşvik edilsin falan o amaç ya hı hı. E burada şimdi çay yolu metrusu yapıldıktan sonra biliyorsunuz belediye otobüsleri kaldırıldı o güzel ya kaldırıldı çünkü fazla da toplu taşımaya <gülüyor> gerek yok gerek diye düşünülüyor yani onu da biri bir konuşursa hı. Hani illa bir tane toplu taşıma olacak diye bir tabii şey tabii, yok. iletişimde olan. Toplu taşımayı da çeşitlendirmek nazı geçen biri. Çünkü biliyorsun belediyecilik nazla, nazla yürür. Nazla yürür nazla, yani. Nazla niyazla. O yüzden yani o, en başta bir o tarafta konuşmak lazım bu. Yani toplu taşıma ya. hakikaten çok güzel bir şey. Siz bana Çok güzel tabii canım. Dükkanı, yani dolmuşta ben... gidiyorum diye kızıyorsunuz ama. Ne kızıyoruz canım sen? Hiç o kadar desek... da güzel oluyor ki. İki dolmuş... lira ya. 2 lira abi. Do... İstersem 10 defa git gel. İki Biz iki sana lira. niye kızıyoruz biliyor musun? Yalan ya, yanlış anlatma. Dolmuş parasını ve taksi parasını kasadan alıyorsun kızıyoruz. Kardeşim orada benim hakkım orada... ya. <gülüyor> orada şey diye bir açıklaması var sevgili dinleyiciler. O da dolmuş parası. Ya dolmuş, dolmuş parasını parası. almak zorundayım Kimin çünkü dolmuş parası? bozuk para olması lazım ya. onu, Yani dolmuşçaya tam 225 verince o kadar mutlu oluyor ki. Ama bir şey söyleyeceğim taksiyle gittiğin zaman da kasadan alıyorsun bazen. <gülüyor> evet yani sen, sen kasadan para almak gibi. Taksiye gene tam para vermek lazım. <gülüyor> Sonra dolmuşa niye topu taşıma Ama adam şey biliyor ya havası o çok bize. güzel. Dolmuşla ne? kaç paraya gidildiğini taksiyle evinin kaç para tuttuğunu falan. Net bildiği için ne bir kuruş fazla ne, ne bir, bir kuruş, kuruş eksik alıyor. Dolayısıyla tamamen kendi... Çünkü azalırsam mı cebimden ne o konu? Yani ben, bu da sıkıntı yaratır tabii ki. Ben dolmuşlarda da şeye oturuyorum ya şoförün yanına. E o zaten senin gibi bir adama da o yakışır. Vallahi 40 lüks... yaşına gelmişsin artık. Ne sevdiğim şey yani. Lüksüne düşküsün valla ya. Para uzatmaktan ha, imtina, ha, imtina ettiğin için değil mi o? Bir de oturuyorum böyle en öne oturdum diye mutlu oluyorum. Oraya şey geliyor. Tabela geliyor. Hiç ne yoldu görebiliyorum ne bir şey. Hay para uzatmaktan imtina ettiğin için mi oraya oturuyorsun? Yoksa kendini şoförle eşdeğer aynı makamda gördüğün için mi? Çünkü ha, orası ha. şoför mahalli diye geçer. Şoförün en iyi arkadaşı benmişim gibi düşünüyorum. Hep şey soruyorum. Tarhana var mı abi sizin memleket neresi falan? Hiç bugüne kadar şey olmadı. Ol devam et ısrarla. Aynı şekilde bir şekilde bir şoförden geri dönüm alacaksın. Eksiz belediye otobüsüyle özel halk otobüsü ayrımı yapıyor musunuz? Hiç yapmam. Ben geçen gün metrobüse bindim. İstanbul'da şey oldum ya. Valla böyle bir gurur duydum. İstanbul'a gitmişsin Fahir. Ne çok an, anıyla döndün ya. Abi bir anım var zaten orada metrobüs anısı. Üç defa metrobüs dün dedim Fahir ya. ya. Hadi, üç defa mı? Hadi e ya. sen hiç evi avır metrobüs. Ben çok bindim metrobüs. Ben ne zaman bindin evi'yi? Nerelere kadar gittim ya? Yeni Bosna'ya kadar gittim. Şeye. Yeni Bosna mı? Vay be. Vay be. Atladım metrobüse. Vı, vı, geri geri gittim bir de. Ben, ben, bense Happy Top'u Mecidiyeköy'e kadar gidebildim. Vay be. Ben de Vatan'la konuşacağım. Ee, bir uygun zaman ayarlayacak bana. Çünkü ben kalabalık topu taşıma binmeyi sevmiyorum. Çok zevkli. Vatan, vatan Şaşmaz'la konuşacağım. O, o, o boş zamanında biniyor ya. Ciddi Bomboşken söylüyorum. Bomboşken biniyor. da Vatan Şaşmaz? Vatan Şaşmaz çıktı ya onun reklamlarına ya. Metrobüs reklamlarına. Metro, hani böyle tek başına oturuyordu Metrobüs'te gidiyordu. Vatan Şaşmaz ne yapıyor bu ara? Reklamlarda oynuyor işte. Ne bir teklifin falan mı? Çocuklar Duymasının yakışıklısı mıydı o? Ondan da mı Tarhana İstiyan evet. Çocuklar Duymasının yak yakışıklısıydı. Orada sonra mi? ben Çocuklar Duymasının da şey Buket yaptım. Buket Dereoğlu'nun sevgisiydi. Yanlış mı hatırlıyorum? Buket o Dereoğlu mu? Hı. O sen Bizimkiler dizisiyle karıştırdın. Buket Dereoğlu... Bizimkilerde sarı sarı gacı diye geçiyordu. Sekreter değil? olan. Sekreterdi. Yok muydu hiç o şeyde? Yok egecim yok. Vatan mu? şaşmaz kimin sevgilisiydi? Vatan şaşmaz. Kimsenin sevgilisi, Kimsenin sevgilisi değildi. Kimin oğluydu diye sorsam mesela. Bütün oğul. <gülüyor> hani, <gülüyor> bütün annelerin sevgilisiydi yani sevgi göz anlamında. Kimin oğluydu ya vatan? Vatan şaşmaz birinin sevgilisiydi ya. Kimlerdendi? Sevgilisi Kesin... yok muydu dizide? Orada hiç olmadı. Gerçek hayatta pek çok sevgilisi oldu ama dizilerde. Deroğlu hiç oynamadı mı şeyde? Ay vuracağım, ağzına vuracağım. Kettero oğlum bir bir, bir dizi de oynadı ama o. o acaba çocuklar duymasın? Ha, şeyde şeyden oynadı. sonra, bizimkilerden sonra bir şey tamam, de oynadı. Oynadı. Evetler birin dizisinde oynadı ya. Tatlı kaçıklar mı? Tatlı kaçıklar. Ondan sonra da bir şey de oynadı ya. Çok dizilerde oynamış ya. Doğru diyorsun. Tarhana vardır onda kesin çünkü köylerden. Doğru falan doğru. Pınar şeyin e, çocuklar duymasında şey oynamış. Vatan şaşmaz. E, anne'nin iş arkadaşı rolünde. Ha tamam. Şeyin, Sevgilisi... Hasta patronu sevgilisi değil ya. Ha işte... patron değil, patron değil şey iş arkadaşı. İş arkadaşı canım. Kaypak iş arkadaşı rolü. Sevgilisi ne kimdi? Onu soruyorum. Yoktu ulan dedireceksin sabah sabah bana yoktu ulan. <gülüyor> Niye olmasın ya yakışıklı adam koymuşlar dizi onu kesin ha, Onu unutmuşlar vardı. işte unutmuşlar. Çok çok iyi bir yerde eksik var işte yakışıklı adamın illa sevgilisi olacak diye bir kaidem var. Bak Richard gere. Bak Richard Gilles. Doğru. Gibi. Onun da sevgilisi yoktu filmde. Mesela şeye bak. E ha, özel bir kadını diyorsun değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Mesela şey evlendi. E Kim? Kimdi evlenen yeni? Vatan açmaz mı? Yok yok. Eki soy mu? George Clooney. Bak George Clooney'e. Var mıydı sevgilisi? Doğru. Yok. Yok. Özellikle Amerikalı filminde sevgilisini başta öldürüyordu. Evet. Yani düşün yani hesap. O, öyle olunca da tabii sevgili olmak lazım. Dergi zor. dünyasına girmiş Çok soğutan bir şey. Nedir ne dünyasına... çok vatan şaşmazı tanıyan deneyicimiz varmış ya. Dergi dünyasına girmiş. Bir derginin genel yönetmenliğini falan yapmış. Vov. Wow. Oh. Bir dönem. Bir dönem. Dönem, dönem. Bugün konulara... <gülüyor> sahip çıkmakta zorlanıyoruz galiba. Evet, Herkesin aklına şey başlık konu var. Serbest sohbetlere döndü programımız. Serbest sohbetler. Evet yani çeşitli acaba. serbest sohbetlerle program. O zaman bir haber alalım da neşemizi bulalım oktay bey neşeli bir haberiniz varsa lütfen neşeli yani böyle içimizi ısıtacak böyle Sıcacık bir haber mi diyorsun ımıl ımıl hale getirecek minnoş olacağımız. Ee... Ya şey var bak dün herkesin konuştuğu konu vardı belki de Hangisi? bunu da masaya yatırmak lazım bugün ee, o da WhatsApp'taki çift tık olayı. WhatsApp'taki çift tıklanma bu nereye kadar ne olacak? Örübalar yıkılıyor. Ben de evet. gördüm hep olmuyor ne espriler yapıyorlardı da ne olduğunu anlamadım. Vallahi şu diyor yeni güncellemesiyle hı hı. E, önceden e, daha önceden olay şöyle gerçekleşiyordu. Önceden bir kişinin gönderdiği mesajı karşı tarafın Okuyup okumadığı bilinmiyordu. Doğru mu? Doğru. Sen bize bir mesaj attın. Ben Hı -hı. baktım. Neyse şimdi yazmıyorum. Hayır ya. görünüyordu şimdi... ya ben anlamıyorum. İki, i̇ki ok oluyordu işte. O o değilmiş ya. Neymiş? Artık karşı tarafa mesaj okursa diye ben sana mesaj attım. Boktay ne yaptın diye attın mesajı. Sen baktın cevap verme tenezzülünde bulunmadın. Tamam. Ama. Ben okuduğundan eminim. <gülüyor> Mavi bir tık belirecek. Mavi tık. tam onu gördüm ben de. tek tık ben hadisesi de değil. Mavi tık hadisesi olacak. Mavi tık okudu ama seni kale alıp cevap vermedi. Bu da insan ilişkilerinde. Yani human resources. Yani insan kaynakları. <gülüyor> Bence insan ilişkileri daha güzel Human resources. <gülüyor> Valla hakikaten. Kadar... Onun İngilizcesi ne? Human, human relationships. Doğru. Çünkü human çoğul anlamda. Ondan sonra bu durum mesajını görmemişsin, görmemişsin, vermemişsin gibi bir kez şey bahaneleri yok. maalesef ki ortadan kaldıracak. insanlar şappadanak yüz yüze karşı karşıya gelecektir. En azından gelecekti. bir iki nokta üst üste bir gülen yüzü gönderecek oraya. okudum anlamına. Abi okuduysan cevap vereceksin ya da hiç okumayacaksın. Peki, keyifler olsun yazacaksın. Ya da yani ha. şimdi telefon ilk satırında bazen çok uzun olunca anlaşılmıyor da kısa bir şey yazdın. Ee, ...ne yapıyorsun diye bir şey yazdı. Ee, onu görüyorsun. Uyudun mu yazdı mesela? Ha, uyudun mu? Onu cevap vermesen. Sen onu okudun ama sonra ertesi gün uyumuşum. Gerçekten uyudun mu mesajını attığında uyumuşum dersen inanmayacak inanmayacaklar. İnanmayacaklar ve sen bu durumda hem mağdur hem de mahcup olacaksın. Acaba bir gün insan ilişkileri şey, değişecek mi ya şey diye? Ne? Okudu ama cevap vermiyor. Tavrından şey, okudu ama cevap vermedi. Her, herhalde uygun Herhalde değildi. Uygun değil ya da canı istemiyor falan gibi bir şey gelecek mi ki insan ilişkili? İnsanın içgüdülerinde mahsus yapıyor diye bir his olduğu için o <gülüyor> bak okudu <gülüyor> mahsus oh, yapıyor atmadı. O binlerce yıllık şey değil mi? Yerleşmiş şey. bir şey. Yüz mi? binlerce yıllık. Yüz binlerce yıllık yani ya o şey çıkmaz güzel. değil mi o? Sosyal varlık <gülüyor> <kendinden> olmamızı <gülüyor> sağlayan şey o. Bir de o dediğimizde mahsus yapıyor. Tavır özelliği mi? Mahsus yapıyor deme. Mahsus yapıyor. Hep öyle şey biz evrimleştik yani. Mahsus yapıyor diyerek. Tabii canım mesela ağaçlarda yaşarlarken vahşi hayvanlar geliyordu işte. Bak mahsus yapıyor diyor. Mesela, ondan sonra mızrak yaptık. Mızrak yaptık. Tuzak Yetmedi tuzak kurdu. Çünkü mahsus yapıyor diye. Bir Şey diyeceğim bazı hayvanlarda da var o zaman o mahsus yapıyor gene. Tabii. Vardır tabii. Tabii. Tuzağa düşmeyen e çünkü hayvanlar. Yani hepimiz aynı. Mahsus oraya. Peynir koymuş mahsus oraya koymuş. Oraya. Bak mesela birçok fare. Yani habitatımız fare. böyle bir şey. Maalesef. Mahsus yapıyor. Ma mahsus kelimesini Ma Ömer mahsus amca... yapıyordan başka kullanılma şeyimiz var mı? Ne demek o? Bir daha ya, söyle. Mahsus yaptı. Bir de, mahsus kullanılır mısınız cümle içinde? Yapmasız. Yapmasız mı? Mahsusçuktan e, gelmişim. Mahsus Ha. Mahsusçuk'tan geldim ben orada Mahsusçuk'tan öyle dedim Mahsusçuk. Mahsus istedim ben onu Mahsus istedim Mesela Evet Hı, Oluyormuş Bak Tabii. oluyormuş gördün mü Ne İkisi. güzel kullandınız <gülüyor> <gülüyor> Kelimeye boyut kattınız Teşekkür ederim Sen neyi öğrenmek istiyorsun? anlamadım ki ben hep, hep bir sinsilik var gibi yani orada Mahsus Ama mesela Ezbar, Sinsilik şey. var değil mi içinde ha. Mesela soruları mahsus yaptım mesela... <gülüyor> Var mı sence sinsilik var mı Yok <gülüyor> Yok işte. Ama ola da bilir. Olabilir. Yani, hani baya bir derin, derin mahsustan şey, ağlamış. Işte. Mahsus yani. Soruları boş bıraktın mı bilemediğin soruları? Yok hepsini mahsus yaptım. İnsanı <gülüyor> vallahi düşünmeye sevk ediyorsun. <gülüyor> ne demek yani? Şimdi şu cümleyi faer kursa kaç desteğiyle daha anlamlı olur. Seninki biraz havada kaldı. <gülüyor> <gülüyor> mahsus yani kelime anlamı ne? Mahsusun onu düşün. Numaradan değil mi? numaradan numaradan canım mahsusdan yani bilerek ama numaradan ama mahsusçuktan. Hayır ya mahsus bilerek yani sen özellikle yaptın diyor. Yani. Şimdi burada, özellikle mi Sen uyuyor musun? Mahsusçuktan uyuyor musun? Bile bile yani rastgele değil ne denir? Hani Bilerek kasten Bile, desek doğru olur mu? Bilerek, Sanki numaradanmış gibi Mesela mahsusluktan doğru. adam vurma. Cık, değil Bilerekten yani. adam vurma mı o zaman? E tabi canım kasten adam vurma. adam vurma planlanmış tasarlanmış. Tasarlanmış kasıt var. Kasıt, var. kasıt var. Mahsus vurdum efendim. Ama tabi hukuksal şeyi o kasıt aranır. Şey ne peki? Ne? Oradaki mahsusla aynı mı? Aynı efendim. Resmi. Resmi gazete mi? Resmi hizmete mahsustur. Hı. Aa, doğru bak o da... resmi hissede mahsus çıktı. Mahsus o mahsus yani tahsis... Sahip olma. tahsis edilmiş anlamında mahsus, resmi... mahsus olma hali. Resmi yani hismi... resmi kurup yani. Tahsis baş... etmiş, ona tahsis şey etmiş. O, o durumda o kişide mahsus ona mahsus olmuş. Mahsuben mahsustur ay içim şişti valla mahsusla mahsus yaptı mi? ya bu adam mahsus yaptı falan. Onu getirdin mahsus konuyu buna açtım o zaman <gülüyor> isterseniz güzel bir şarkıyla mahsusçuktan dinleyelim bunu sevgili dinleyiciler Gauthier ve Kibra Sameli daha Yusun'u niye dinlemiyoruz bu şarkıları şimdi e dinliyoruz ya işte e bir zaman sabah akşam onu dinliyorduk Doğan Can Bey göndermiş onun tweetiyle isterseniz pası Hemen alalım. mahsus atalım eh, mahsus <gülüyor> Kırmızı güldü. Ünün içinde kulağım Bence en güzel şekilde nokta aldık bu anlamsız Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo tülesiniz Modern Sabahlar. Değilmiş saat başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Sevgili dinleyiciler sponsorumuz Pepper Jam'dan yemek kazanma şansı olacak. ilerleyen dakikalarda şanslı bir çiftin. Zorlu yarışmalar. Öyle pizza yemek kolay değil bu zamanda. Ee, tabii yani. Ayağınıza kadar gelmiş fırsatı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ve gerçekten de gurme pizza neymiş onu anlama şansınız olacak. O da kolay bir şey değil yani. Evet ben de pizzayı getir önüme. Öyle değil. Önce yarışmada performans. Yoksa öbür türlü de parasını vererek yemek lazım. O da... Para da kolay, kolay kazanılıyor. olmuyor değil mi çocuklar ne dersiniz? E çok güzel bağladı Vallahi e, hakikaten Cuma e, günleri biliyorsunuz böyle günün şeyi vardır e, günün saptamalar günü haftanın e, şeyi e, silsileli saptama diye haftanın e. saptaması daha ismi net olmasa da bir şeyi vardır. Ah o da böyle bir neşveli haber verecektim bir vermedim ben. Neşveli vermiyorum. haber verelim vahşi yaşam uzmanı Paul Rossoli. öldü Hı. mü tanıyorsunuz kendisini Amine, bundan e, önce e, çeşitli belgesellerde boy gösteren. <gülüyor> Ee, i̇ri yarı, sıkı, delikanlı diye geçer. Aa evet biliyorum. Esmer Ceme. Bu şey değil mi ya? Ben bunu hatırlıyorum. Sürüngenlerle takılan. Evet sürüngenlerle takılan. Bravo Fahir. Ee, Ege sen... Maalesef. <gülüyor> ee, <gülüyor> Paul Rosoli'yi özel bir kostüm giyerek bir anakonda tarafından yenmenin nasıl bir şey olduğunu göstereceği bir gösteri düzenleyecek. Ee, çok yakında anakonda tarafından yenmenin dayanılmaz hafifliği mi? Ya, şimdi korunakta bir şeyin içine girecek. Şimdi anakonda u... yutacak, yutacak onu sonra çekecekler mi Ayaklarına. Sonra bilmiyorum ne yapacak. Anakonda telef olacak mı o zaman? Anakonda'ya da yazık bir gösterecekler herhalde ya. Herhalde yok Ayaktan. çekmez belki de anakonda istifra eder. O da olabilir. İstifra suretiyle çıkar. parçası Niye? olmak nasıl, nasıl istifra edecek? İkna yöntemiyle. Öp diye. Hayır yani nasıl derken yap demedim de. Onun içine bir madde, madde koyacaklardır bir şeydir. İçine tam Nereden aldırın. koyacaklar zaten ağzında adam olacak ya. Ya ağzında adam olacak adam içerden Belki özel kostümün içinde İç, vardır i, içeriye o. İçeriye şey yapacak öyle bir şey yapacak kostümle beraber. Maddeyle açıkladın Fahir mi? Evet. Kimsenin itiraz edeceği bir şey. Yalnız Anaconda'nın bir şeyi yutmasını seyrettiniz mi hiç belgeselde? İşte o. Yavaş Yavaş Güzel yaptı taklidinizi. Canlı yayında anakonda taklidi bütün... Keçi yutan anakonda taklidi yaptı. Var mı öyle bir şey? Keçi, Keçi geyik, ki... her şey. İşte o aslında bir şehir efsanesi mi yoksa gerçek mi diye bu adam bunu yapıyormuş. Yalnız bir takım hayvanseverler de buna itiraz ediyorlarmış. Hayvan istismarına girer bu efendim e, diye. Canım, hayvan adam bunu kendini yiyor hayvana diye yedirtmek, evet yani kendini hayvana yedirtmek hayvan istismarına girer. Yedirse yine iyi hani, gerçekten mahsus. Koskoca adam hayvana da yedirtir. Kendisine de bir şey yapabilir. Kendi şeyi Yürü var ya yani sonuç olarak falan tamam. diye düşünürsün de yedirtmiyor da. Sonra kusturuyor. <gülüyor> Hayvan da şey diyecek ne yapacağım şimdi? Anakondayı ne kusturmak. Neyi kusturuyor olabilir? Anakondayı kusturuyor olabilir. Anakondayı kusturacak. Ee, öyle olursa Anakondaya da zarar abi. E, yani Anakondada bin tane kamera var etrafının değişik kıyafetleri. Ne yapacağım ben şimdi yiyeyim mi bunu? Ye ye sen. Kafamdan ye falan. Geri çıkaran Anaconda var mı ya? Geri çıkaran Geri dedim. Geri dönüşüm yapan Anaconda Ben filminde mı? seyrettim çıkartıyordu. Çıkartıyor mu? Anoroksik Anaconda mı filmde? Yiyip yiyip. Neydi? Ya orada... Böyle dal gibi Anaconda. Hayır şey vardı <gülüyor> ya böyle hatırlarsın. Ne? Ee, hatta Jennifer Lopez falan da oynuyordu. E tamam o filmin adı zaten Anaconda. Anaconda. <gülüyor> <Ha>, tamam. <gülüyor> Hı, yap. Hı. Hı. İşte orada e, bir tane adamı rahmetli yiyordu da ondan tamam. sonra da galiba istifra ediyordu. Kekremsi ve tadını beğenmediği için öyle bir şey vardı. Irkçı Anaconda. Ç çirkin bir adamı yiyordu orada da. Çok çekinmiş hakikaten tipi gibi tadı da çikilmiş diye, Sonra çıkarıyor muydu? Çıkarıyordu öyle adam, bir şey. Adam ölmüş mü? Adam sizler ölmüş. O çünkü kıyafeti giymeyi unutmuş. Zaten Demek oradan Demek ki belli adlandı. bir yere gittikten sonra çıkıyor. Evet. Kursağına. Anaconda'nın kursağıymıştı. Anakonda'nın kursağına al. Haram lokma geçmez oktay. O, o da da, doğru. hepsi... da çok büyük ya. Hakkında. Anafonda taş yesin, yerim beş yesin diye öyle şeyler var. Amazon şehir lafı var. E, atasözü var Amazonların. Paul Bey demiş ki Paul Rosoli ne demiş? Ne demiş? Hayır, yine sözü atasözüne fayır onu kesmeyeyim diye. E i̇şte söyledim ya. özel <gülüyor> şöyle şey demiş. Lütfen hayvanseverler e, rahatsız olmasın. Hiç içleri rahat olsun. İçleri rahat olsun demiş. Beni tanıyanlar biliyor. Bana hiçbir şey olmayacak demiş. biliyorsunuz. Kıyafet görüyor O yüzden bana hiçbir şey olmaz. Lütfen içiniz rahat olsun. Ben demiş nasıl vahşi yaşam uzmanıysam demiş. Meslek Yükseklik Okulu mezunu mu bu polis? yaşam Meslek Yükseklik Okulu. Nasıl? yaşam, vahşi. yaşam ve tarım Ürünleri. Nasıl Vahşi yaşam uzmanı olunuyor ya? Onda tarhana var mıdır? Ya, ya biraz takılırsan uzman oluyorsun işte. Nerede takılırsan? Adam gene konuyu tarhana getiriyor diye ben kapatıyorum. Doğada tarhana, evet. tarhana, tarhana var, var mı? Bak, var. Hadi. Tarhana ağaçlarında. Doğada kendi kendine olmayan tek şey biliyorsun değil mi? Tarhana. Tarhana. Ve düşün bak, tarhanayı mesela böyle şey yaparlar ya, kuruturlar ya. Kuruturken nasıl şekil verirler? El ayası şeklinde, yani köşesiz değil mi? Köşesiz evet. çünkü doğada, doğada şey yok. hiçbir şey köşeli değil. Ama bal petekleri köşeli değil midir? Hocam nasıl hadi buyurun doğada bal peteği var mıdır doğada bal arıların petekleri köşeli değil midir köşeli mi o da böyle köşe mikroskobik olarak bakarsan böyle fik onda köşedir fik fikdir fik yuvarlatılmışdır evet çünkü arı gelir bir tanesi kafasını çarpar yavru evet. arı hafızına gelebilir o yüzden uçma yeni arı düşün falan. doğru doğru söylüyorsun ben de çünkü yaptım ee, arıcılıkta yaptım yok yok arıcılık değil <gülüyor> atlas kafasını vurmasın diye hep yaptım Sebaların köşesinde falan hep şey yaptı petek yaptı petek petekmiş gibi cesine şey yaptım işte korumalar bumper dediğimiz çok güzel yapmışsın tebrik ederim ee, şöyle demiş e, beni tanıyanlar bilir hiçbir hayvana zarar gelmeyecek demiş hı hı. lütfen demiş herkes için rahat olsun ama e, şu anda bütün dünya güzel de tanıtımını yapmış adam hakikaten bekliyoruz vallahi bütün ben dünya de... onu bekliyor. Nasıl anakonda nasıl yiyecek ne olacak falan diye. Yalnız benim bildiğim anakonda önce böyle bir sıkma diye bir şey var. Öyle lök lök Sıkanak lök. Sıkanak boğuyor evet. Yani böyle bir önceden şey yapıyor. Hemen yutma yok. Suyunu dışarı salsın diye herhalde öyle dışarı sıkıyor ondan sonra alıyor diye biliyorum. Ama çırpınmazsa herhalde şey yapmaz. Sıkmaz. Çırpınanı sıkıyor. Çünkü hem yutuyor hem sıkıyor. Hayvanla şey oluyor. Ve için... çok zor bir iş. Bir şey diyeceğim, şişman bir hayvan mı genel olarak? Sıram yoksa... Sıkı bir hayvan. Öyle diyelim. Tipi Sıkı. mi? Ama böyle biraz Faktan anakonda yani. diğer mesela. O çıngırakla yılanlara göre falan bana biraz baktığın zaman Biraz böyle şey gibi geliyor Biraz tombul gibi Hiç dokunmadım bir anakondayı ama doku, Neye dokundun? Dokun dokun, <gülüyor> dokun demiş Fıtı <gülüyor> <gülüyor> fıtı öyle yani. bir hareketleri var ki Ben bayağı bir yılan belgesini seyrettim ha. Çok çok hareketli bir hayvan Yani bir, hareketli olduğu için bir şey yiyince herhalde bir hafta yatması yani, lazım e, Hareketli dedin yani işte bayağı enerjik bayağı harcıyor Kemikleri kalın onun Ha kemik mi o böyle tombul tombul görünen Kemikleri şey Genetik ya genetik faktörler yani kemikleri kalın. Anakondanın anasına bak onun da kemikleri kalır. E dolayısıyla hep bu genetik olarak aktarılıyor. Ama senin dediğin kobra'nın falan kemikleri çok zariftir, ince ince. Bak evet, benim de abi. mesela bileklerim incedir, zarif. Bana da kobra bilekler. Belki var. Belki... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> belki ben şişman olan bir anakondayı görmüşümdür. Belki de öyledir. O da olabilir mi? Belki o anakonda Sırgılı sana de falan görmüştüm galiba böyle bir. <gülüyor> <gülüyor> Zorlu yarışmalar hazırlayacağız kendimizi sevgili dinleyiciler. İlk önce biraz moral olsun diye şarkılar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo turası modern sabahlar devam ediyor. Pepper Jam'dan pizza kazanma şansınız var sevgili dinleyiciler. Zorlu yarışmalar sizi bekliyor. Bugünkü yarışmamız aslında biletten bilet alsanız Ege Kayacan'ın gösterisine mi bilet alırsınız olacaktı. Ama biraz saçma bulunduğu için... Maalesef onu yapmıyoruz, onu yapmıyoruz. evet. evet onu. onu başka bir zaman yaparız Ege ye. Ama yine de May Bilet'ten Ege Kayacan'ın bilet alma şansı olduğunu bir şekilde e, bir yerden duyurmamız lazım. Duyuralım da, onu, mesela hangi tarihte? Çünkü May pek çok konser veya gösteri bilet. Zaten sıkıntılı tarihi o. bilmek lazım. Yani gidiyorlar benim gösterime bilet alacağım diye May Bilet'ten bilet alalım diye sinemaya bilet almış oluyor. Yok konseri bilet almış oluyor. Herkes mağdur oluyor yani tarihi bilmek lazım. Tabii. Ben başka tarihi bir şey bilmek da. lazım. Bir daha söyleyelim mi? Tarihi ya. bilmek lazım. Ben şimdi bilmek hemen lazım. girdim bakıyorum. 29 Kasım Cumartesi diyor. Saat 20.30 diyor. Tatbikat sahnesi diyor. Mesela bu bunların hepsi bana uygun. Sana uygunsa bence o tarihte o zaman mutabakatı sağlayalım. Orada, 29 Kasım e, cumartesi günü aman kimseciklere söz, vermeyin. söz vermesinler. E, evet MyBilet'ten e, biletleri alma şansına sahipsiniz ve bu şansa da haizsiniz. Gelelim bugünkü yarışmamıza. Pizzada görmek istediğimiz hareketler diyelim artık. Belli başlı malzemeler var pizza ile özdeşleşmiş ama biz pizzanın üstünde bunu da görmek istiyoruz diyenler varsa ya da zamanında görmüştüm bir daha göremedim diyenler varsa bizi bir arasınlar telefonumuz 210-30-30 Twitter'dan Kendi da Kendi pizzanı sorumlu. kendin yarat mı diyorsun? Yani kendini yaratacak e, mutfak tecrübesi olmayabilir ama şu olsa, olsa da güzel olur diye. ne güzel olurdu hmm, evet. diyenler bizi bir arasınlar neler hayal ediliyor pizzaların üstünde pizzaların üstünde yeni bir hayat kurmak mümkün mü? Oktay sorumuzu sorarken nasıl soracaksın Twitter'dan? Çünkü... Ee, sorumuzu ya şöyle soralım. Bizi mahveder. Pizza'nın üzerinde <gülüyor> bir malzeme olsanız, olsanız ne olurdunuz? Neden? <gülüyor> ne olurdunuz? Ne olurdunuz değil. <gülüyor> Niye canım? Neden diye sorardım. <gülüyor> Neden Pizanın malzeme soralım. olmak istiyorsunuz? Soralım mı Twitter'dan yoksa Soralım Oktay Sor sor Oktay Neden dersen Aman soralım. sorma Oktay Pizza'nın üzerinde Bir malzeme olacak olsanız Hangi malzeme olurdunuz Neden Pizza'nın üzerinde bir malzeme olsanız Pizza'nın üstüne malzeme olaydım diye Türkü ne kadar Yakar mi? mısınız evet, Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz beyefendim? Nurten. Nurten Bey hoş geldiniz Hoş hey geldiniz Nurten Bey Hoş bulduk Nurten Bey bu Nurten'e benziyor ismiye. Sıkıntı oluyor mu hiç size ee, Bana olmuyor başkalarına oluyor Mesela Nurten Hanımlara mı oluyor Kim oluyor ee, soranlar mahcup oluyor sonra. Başkalarında peki sıkıntı olması sizi sonra sıkıntıya sokuyor mu? Çünkü yani Yok. olmuyor değil mi? Olmuyor iyi. Kaç yaşındasınız Nurtan Bey? 46. 46. O o yılların o tecrübesiyle tabii, tabii. adamı nasıl bozacağınızı da biliyorsunuz. Zaten Hör. sesindeki rahatlığı fark etmedi mi Nurtan? Tabii ee, zaten baştan da dedi ya soranlar mahcup oluyor diye sorma şeyimizi de e, ben evet, yani aramızda eğer mahcup olmak isteyen varsa Nurtan ne demek diye sorsun. Buyursun, bir de Nurtan, Nurtan Bey sadece isim değil isim Soyad'la beraber bir marka bence. Evet. Değil abi. mi Nurtan Bey? Nurtan Meral? Nurtan Meral'den bahsediyoruz. Evet. Değil mi Nurtan Bey? Evet benim. Ya, çok eski dinleyicimiz <gülüyor> olduğu için Nurtan Bey vallahi biliyorsunuz. Peki Nurtan Bey hemen alalım cevabınızı. <gülüyor> Pizanın üstünde görmek istediğiniz şeyler artık. Gelmişiz Görme. 21. yüzyıla. Görmek istediğimden çok başıma gelen bir şeyden bahsetmek istiyordum ben. <gülüyor> Lütfen buyurun. Ee, eşimin bana yaptığı bir pizza vardı da. Ev pizzası Evde... mı? Evet evet ama bulduğu malzeme işkembe ve kuru fasulyeydi. Nereden bulmuş? <gülüyor> evde. Siz sık sık sık evde var. o anda, evde o anda bir e, hani şu salam gibi satılan işkembeler var ya. Evet. <gülüyor> bir paket ondan, bir pakette kuru fasulye konservesi bulmuş. Ve böyle. E, bunlardan ya. bir pizza olmuştu, evet. Nasıldı peki demek için? İşkembe li fasulye zaten çok güzel bir şey. E, evet ama bir pizza da var. güzel. İkisi bir arada. E, i̇kisi bir arada işte pek. Ancak Ondan böyle diziyorsun. programlarda hatırlanabilen bir deneyim oldu. Tekrar denemedik. Başka bir şey yaramadı. <gülüyor> Peki yendi mi evet. Nurten Bey? Yendi mi yoksa siz e ayıp olmasın diye? Yendi. Yendi. yendi. yendi. Yeni evliydik yendi. <gülüyor> Peki, Ama çok... hala seneler sonra bile ilk günkü Günleme heyecanlar geliyordu. anlatılıyor anladığım kadarıyla. Tabii ki. Tabii ki bu efsane oldu. Peki. Çok sağ olun efendim. Görüşmek evet. üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. hoşça kalın. Yine ilk telefondan çıktı yüksek yere çok koyduk. Valla hakikaten ya. İşkembe ve fasulye ya. Bu arada sadece işkembeyi koysaydı hanımefendi. Belki, çok... belki daha güzel olurdu Ama üstüne ya. şöyle bir sarımsaklı sirkeli sos gezdirse. gibi olurdu baba. Efendim biraz sarımsaklı sirkeli sos alır mısınız? Bence fasulye bozdu onu. İnşallah aşureye de koymuyorduk. Fasulyeyi koyuyoruz. Nohutu koyuyoruz. işkembeyi neden koymayalım? Ee, o da olabilir aslında. O da güzel gidebilir ya. Ben bir yerde yemiştim böyle ara sıcak olarak güzel işkembe şeyi var. Kavurması yapıyorlar. Hadi canım. Ha, yani gayet de fena da olmuyor. Yani ne yalan söyleyeyim. İlla sadece çorbası yapılacak diye bir kaide yok. Tabii canım neler neler yapılabilir bir işkembeden. Mesela buzdolabı magnete olabilir. Tak <gülüyor> İlk aklıma gelen pratik bir şey olarak. <gülüyor> Vallahi siz bu kadar eminseniz, <gülüyor> yani bence Sana da, olabilir, da zaten olayla bak düşüyor. Olabilir. Çok güzelmiş. Teşekkür ediyoruz. Papircem'den yemekler veriyoruz değil mi? Evet yemekler veriyoruz. Pizza'nın üstüne ne konulu? Geldi Twitter'dan. Ee... Artık şunun girmesi lazım. Bakalım. Ne demiş? Orada ee... bir noktalı virgül koyalım Ta... Oktay. Aha bir noktalı Allah. virgül koyalım. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Şansal Erdink. Şansal Bey e hoş geldiniz yayınınıza Sever Nasıl misiniz ]sınız? pizza Şansal Bey? Pizza severim. Seversiniz. Değişik Herkesin. tatlara açık mısınız pizzada? Açığımdır. Hawaii pizza yemiştim bile vardır. Ne pizza? Hawaii. Ananaslı olan. Ananas böyle. ve kıyma ile ha. oluşan. Nasıl oluyor ananasla <gülüyor> kıymanın mükemmel birlikteliği pizza üstünde? <gülüyor> Portakallı ördek gibi oluyor. <gülüyor> Bu şey mi yani? Hawaii'li ile... Ananası bol bulunca tutmuş pizzaya koymuş gibi bir şey mi? <gülüyor> yo, yo, orada da yine Nurten Bey'in başına gelen gibi evde ananas vardı biraz da kıyma vardı onu koydum gibi oluyor herhalde. Evet evet. Buradan Nurten Bey'e de çok selamlar. Peki efendim çok teşekkür en ederim. Endüstri ünlü esaslarım bölümünde bir süre beraber çalışmak için. Nurten Bey'in bütün Ankara akara tanımıyordu. Bir ben tanımıyordum. Beni de mahcup etti zaten. Nasıl tanımıyordun tanırsın ya? Tanırsın ya tanırsın tanımaz olur musun? Peki koyusu mu diyorsunuz şimdi Şansal Bey? Ben yedim çok güzeldi bütün pizzalarda ananas istiyorum. Yok ananas muhabbetinden çok. Eskiden Chicago Style diye bir yer vardı. Tam henüz kulübünün yanında. Evet. Hatırlar mutluluğu bilmiyoruz. Karım'un karşısında. Evet. Chicago dip, evet, dip diş karşısında... yapan değil mi? Dip diş pizza yapan yer mi? Evet. Ya Yani öyle pizza yapıyorlardı ki Kenarlarını tabak gibi yukarı kıvırıp İçini peynirle dolduruyorlardı ha. Yani bir tabak e, Dolusu peynirin içinde Yüzen malzemeler şeklinde bir pizza Yapıyorlardı Tabaktan çok kase yani, gibiydi yani Hakikaten böyle bir Kase gibiydi evet yani, Onu mu özlüyorsunuz? Yaklaşık yüksekliği 4-5 cm'di o kenarların e İşte müessese o battı şey... gitti o Peynire verdi bütün parayı şeye gitti Yatırdı işte yani, hani Nasıl ayakta duruyor zaten bilemiyordum ama Birkaç kere deneme amaçlıydım. Yani üç gün boyunca peynir tadı geliyor ağzına. Hani o kadar peynire doyuyorsun ki. Hani... Rahatsız etti o zaman. Midenizi mi kaldırdı Şans abi? Ips ıps mı oldunuz üç gün boyunca? <gülüyor> yani şey gibi oldu. Hala o peynir sarhoşluğunu e, yaşıyor. Yemiş gibi oluyorum. Hani yiyince artık bir hafta boyunca canım istemiyor. Hani Peki. sigara bırakanları pro içmesi gibi bir şey yani bu hani. <gülüyor> Dur bakayım ona bir bağlantı kurmaya Ben çalışacağım <gülüyor> ilerleyen dakikalarda Peki Şans abi çok teşekkür ederim. sağolunuz Estağfurullah kolay gelsin Hilal Hanım demiş ki 8 haftalık hamile ve Bol miktarda mide bulantısı yaşayan biri olarak Maalesef bugün sizi daha fazla dinleyemeyeceğim Demiş <gülüyor> Doğru, yani Duydukları zihnini şey yap haftalık ya. 8 tamam, haftalık en, hamilelik En şey dönemleri şimdi evet. Bir ay sonra hamileliğin balayında tekrar bekleriz kendisini Kenan Bey de demiş ki Tabi ki patis sebebi bende kalsın Evet, bir... Aa, i̇şte aslında bir, yine bak bir patates de giz. güzel olabilir Poğaçaya koyuyorsun böreğe koyuyorsun Ve muhterem da... niye koymuyorsun pizzanın üstüne Tutkan da şey demiş patates köfte Patates kroket mi demeye Bilmiyorum, getirdi patates köfte Roma'da yedik çok güzeldi demiş Roma'da yediğin her şey çok güzel oluyor canım Ona önemli olan Roma'da yemek Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz? günaydın Cem Özçelik. Cem Özçelik hoş geldiniz yayınımıza Neredesiniz Cem Bey Hoş bulduk Valla şu anda Otcu'yu geçtim, trafikte cebelleşiyorum böyle milim milim gidiyoruz. Her zaman alıyoruz. Standart. Peki kolay gelsin. Neresi istikamet? <gülüyor> Valla işe doğru gidiyorum işte yavaş yavaş inşallah varacağız. İş istikameti neresi onu soruyoruz Cem Bey? <gülüyor> Kavaklı Dere tarafındayım ben. Ayıptır Kavaklı. söylemesi. Kavaklıdere'ye gidiyorum diyorsunuz. Evet. Yani göğsünüzü gere gere söyleyin canım. Sonuçta Kavaklıdere'ye Dere'ye gidiyorsunuz. Vallahi tam geriliyordum o sırada öyle söyledim. Yani öyle. <gülüyor> ya ya. Ya diğerleri mobeseden mi görüyorsunuz yani Nereden Vallahi görüyorsunuz bile ile göğsünü gere gere diyeceksin ki Kavaklıdere'ye gidiyorum, iş yerime gidiyorum. Ayıptur söylemesi bizim iş yeri Kavaklıdere'de de. Yani. Ya, Kıskananlar Cem çatlasın. Cembe Faiş size takılıyor. Aman bir yanlış anla olmasın. Hiç programda <gülüyor> bluff. Programda bluff edildi mi ya? Yok yani. 15 sen <gülüyor> sene sonra bu laf edildi evet. Ne görmek istiyorsunuz bizden <gülüyor> üstünde Cembe? Vallahi çiğ köfte görmek istiyorum. Aa çok güzel fikir <gülüyor> mantıklı. Ama pişmiş pizzanın üstüne soğuk soğuk çiğ köfte mi yoksa fırında Yok. çiğ köfte yemiyoruz. şöyle bir şey var. Önce bir e, demek kaçırmış olabilirim ama Ankara'da çok güzel e, işkembe kavurması yapan bir yer var. Onu daha sonra size söyleyebilirim isterseniz Tamam valla isteriz. Ondurmalı işkembe kavurması tereyağında falan. Valla yani. arası sıcak geliyor. O aynı yerden bahsediyoruz galiba. Pek müyle böyle çay yolu taraflarında. Aynen abi, aynen, aynen. Tamam tamamdır. Çiğ tamam. köfteyi yazdık listemize. Vallahi tamam. Bunu... Çiğ köfteyi ama Demin. şöyle yapacağız. Mesela e, bir gece evvelden kalmışlar böyle 10-15 tane çiğ köfte olur. şişmiştir bulgurları falan. Ertesi sabah normalde ben şey yaparım. E, sabah tereyağında kavururum iki dakika. Hı hı. Üstüne bazen böyle yumurta kırılır falan. Baş, baz, bazıları yumurta da kırar. O da lezzetli olur ama sadece tereyağla kavurmak bile çıtır çıtır yapar. Böyle çok lezzetli olur. Pizzayı üzerine yaydığımız zaman çiğ köfteyi güzelce şey şeklinde hani spatula ile yayabiliriz. Elimizle yayabiliriz. Onu fırına verdik bir ve böyle kıtır kıtır güzel bir lezzet olabilir diye tahmin ediyorum. Tağmini, Aa, tahmin tahmin. ediyoruz. Hakikaten bambaşka şeylere girişmişsiniz ya. İlk defa diyoruz bunları. Çok güzelmiş valla. Ben bir deneyeyim bunu. Yumurta kırmalar mı yani istersiniz? Bir kez önceden kalmış. Gerçek çiğ köfteden bahsediyorum. ama. anladım. Bir de bulgurluğundan bahsetmiyorum. Cem Bey öyle anlattınız ki hiç tahmin gibi değil. Sanki yapmış gibi anlattınız. Yani tahmin ediyorum Dem demeyeydiniz. Yani ha evet bu anlattığınız şeyi Yok güzel yapmadım ama 10 dakikadır kafamda kuruyorum yolda giderken galiba <gülüyor> lezzetli olabileceğini e, düşündüm. Olmuştur artık alın onu. Oldu vallahi. Afiyet olsun bala. <gülüyor> eyvallah. Peki Cem Bey, görüşmek üzere. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Güzel, eyvallah, eyvallah. Kremenuel Kreme demiş ki enginar ve attapot. Enginar ve attapotlar çok güzel oluyor. Attapot çok güzel oluyor. Hep hocamıza göndermemiz, göndermemiz lazım. İsterseniz bir şarkı dinleyelim. Tamam. Sonra pizzanın üstüne neler hayal ediyorsunuz konusunda konuşmaya devam ederiz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Tamam keseceğiz bir nakaratını dinin. <gülüyor> yeterli, yeterli, yeterli, yeterli, yeterli, yeterli, yeterli, yeterli. Yeterli, yeterli. yeterli, yeterli, Bak, yeterli, yeterli, yeterli. genç kız ortaya çıkaran şarkı bu. L.A.R <gülüyor> başka zamanda dinleriz sevgili dinleyiciler. İlla, i̇lla şimdi dinleyeceğiz olacak. diye bir kaide yok yani. Yeterli bir de çok dinledik ya. Tamam Oktay özür dileriz ya. Abi lütfen gerilim olmasın ya programda Zaten böyle lezzetli açayım. dakikalar yaşıyoruz lütfen. Aç mısın? Açım. Diyet yapıyor ya şu anda. O zaman chicken wings diyor Emir Bey. Ee, chicken wings baya iyi gidiyor yani baya iyi demiş. Baya baya iyi. Ama o üzerinde. kemikli kemikli olmaz mı ya? Şeyin üstünde pizzanın üstünde insan böyle orada böyle ağzına böyle kemik gelsin de istemez yani. Wings dediğin şey benim bildiğim kadarıyla kemikli oluyor da. Çok tavırlı cevap yani, verdim. Yani. Zeynep Hanım balayında Roma'da yediğimiz patlıcanlı ve ananaslı ballı pizza demiş. Fotoğrafını göndermiş. Bir tane de beyefendi fotoğrafı var. Herhalde o da balayını yaptığı kişi olsa gerek. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ediyorum. Valla. Bu da patlıcan. Ne yediğin <gülüyor> değil. Ne, ne yediğin değil. Kim ne yediğin çok önemli. Kuru yemiş demiş Bahar hocamız. En azından çekirdek konsa güzel olmaz mı? Hiç çekirdek. Yok kabuğuyla sen onu pizza. İşte ben size yapacağım. Aslında içeceğim. aşure pizzası çok güzel olmaz mı ya? Narlı marlı. İç Antep nar falan filan hmm, biraz saçma böyle falan filan diyor falanlar filanlar. Bundan sonra Ananas diyen var Özgür Bey ya da Uzan Bey ki aynı kişiler. Ee, ananas koyalım bence demiş. Evet. Günaydın efendim. Aa merhabalar. Merhaba efendim hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Kimleyiz? Giremanım. <gülüyor> Kanalımız <gülüyor> neyse. Neyse İrem diyoruz, neyse İrem hoş geldiniz. Ben şey düşünüyorum, hoş bulduk merhaba. Ee, Siz yaptınız ki, mı hiç ilk önce bize onu söyleyin. Hiç evde denediniz mi? Biz ama tabii ki ben çok güzel yaparım fırında. Ciddi mi? Da dalga fırında inanılmaz güzel oluyor tabii ki. Ee, hemen küçük bir tarif vereyim mi? Lavashlar lavashlar var ya hani satılan çi köfte lavashları. Evet marketi. tamam. Onu iki tanesinin arasına böyle biraz tereyağı ve biraz da peynir koyuyorsunuz. Onu ikisini üstte koyuyorsunuz. Sonra üzerine işte tereyağı bolca. Evet. Sonra onun üzerine de istediğiniz malzemeleri işte küçük küçük kesip bir tane de yumurta eşliğinde karıyorsunuz. Evet. Hani evet. düşmesin diye pislikten tamam. sonra yerken. Sonra onun üzerine yiyorsunuz. Biraz da sarımsaklı ve salçalı böyle sos güzel sos. bir sos üzerine inanılmaz oluyor yani e, sahte yapsın, pizza e, sizinki soslu gözlemeye döndü valla Pizzadan gözlemeye <gülüyor> dönderi Aynen, verdi evde yapılan bir pizza yani sonuçta yani sonuçta bir da bir şey. çok fazla da bir şey beklemeyin diyorsunuz doğru doğru yani, ama ben bir mekanda e, böyle erikli elmalı tavuk yemiştim inanılmaz güzel oluyor yani, erik taze bu, erik mi kuru erik mi ya böyle değişik bir erik var ya mürdüm eriğinin biraz yumuşa hani böyle Evet. Yumuşak böyle hafif şey olmadığını bilmiyorum Hah işte evet tavuk nasıl evet. böyle göğüs dilimleri mi? <gülüyor> Gö göğüs aynen göğüs o işte göğüs hani kuru olur ya onu çekiyor sanırım vıcık hmm. bu vıcık olmamıştı yani çok güzeldi Öyle bir yapabiliriz. afiyet olsun vallahi tatlı yeri... tuzlu bir yerde olsun Hı. tıpkı benim El gibi diyor e, erikleri tavuk aynen evet peki çok teşekkür ederim görüşmek üzere hoşçakalın, hoşçakalın neyse Samet evet. Bey demiş ki Mozzarella Fior di Latte olurdum. Vazgeçilmez olmak isterdim çünkü demiş. Fior di Latte mi? Onu bir açar mısınız Fior di Latte, Hala latte benim anladığım kadarıyla. Latte süt demek latte süt. Sütten yapılmış Mozzarella. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bunun aynısının bufalosu var benim bildiğim. Hani bufalo sütünden yapılmış mozarella demek buffalo o ama. Bufalo'yı kim sağıyor abi ya? Fakatine. Hangi baba yiğit sağıyor? Hadi ya? bakalım gel sağ diyormuş. Öyle Yiyorsa sağ der yani. Ben bufalo olsam hayvan. öyle derim yani. Büyükbaş hayvan da. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşanlar. O büyükbaş da değil yani. O ya, koca. Yiri yiri. Yiri yiri yani. Yiri yani. yiri. Vallahi billahi. Vurdu mu da yıkar adamı ya. Vurdu mu da. Günaydın udu, efendim. Günaydınlar. Merhaba Günaydın efendim. Gonca ben. Gonca Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Siz hoş yaptınız mı iş bize Gonca Hanım evde? Efendim. Evde hiç pizza yaptınız mı? Valla yaptım ama yani açıkçası dışarıdakiler çok daha lezzetli geliyor. Daha için güzel. çok uğraşmıyorum evet Yani en güzel her şey ev yapımı olacak diye bir şey yok. Ha, yani. Ne kadar güzel söylediniz. Pizzacılar ne Allah. yapacak o zaman? Vallahi doğru söylediniz. Allah, bravo. Aynen, aynen öyle. Benim e, pizza'da en çok görmek istediğim ben kokoreç çok seviyorum. Neden ekmek arası diye de? Belki vardır ama incecik pizza üstünde bol kokoreç olmasın. Çıtır çıtır, düşündüm. biraz da kekik basımım. Allah, biraz acı ve kekikli olacak böyle. Hakikaten kokoreç ya. Güzel fikirmiş Yakışır. Bu. Yakışır. Çok ince. Yani bizim işte şey gibi lahmacun gibi daha büyüğü ama bol kokoreç böyle. Bol yani yani ben... kokoreç'e giden şeye acımayacağız. Onca vallahi çok güzel. Hem ekmek arası kokoreç istedi canım. Hem, hem kokoreç de, de istedi aynen. yani. Ya ben de aynen. hamile olmamama rağmen programda yavaş yavaş <gülüyor> midem bulanmaya başladı. Onu da söyleyeyim. Valla ananaslar, gibi... erikli tavuklar. E, ama bu bu bu vida bulanacak bir şey değil. Yani ekmeğin arasına yiyeceğimizi düz ekmeğin üstüne koyacağız. Hiçbir şey fark etmeyeceğiz. Aynı mantık. Aynı mantık. Olacak. Doğru. Yani doğru. geçecek Ay. diyor. Geçecek diyor. Aynen. Gonca Hanım. Çok teşekkür ederim. Peki efendim. Aynı. Çok teşekkürler. <gülüyor> ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Var olunuz efendim. Neyse İrem'den sonra aynen Gonca. <gülüyor> ee, hakikaten bugün. <gülüyor> <gülüyor> bir de o Faman Nalan <gülüyor> ararsa tamamımız. Damla Hanım demiş ki Londra'da yediğim incirli ve bal kabaklı pizza çok başarılıydı demiş. Galiba ben lavaboya kadar gidiyorum ya. Çok değil de <gülüyor> özür diliyorum ha, hakikaten gidiyorum i̇çim. niye ya İncil, i̇çim, unt, içim kalktı balkabağı ya niye bu? ben şurada olsa bir denemek isterim bir dilimin üçte biri de olsa böyle bir bir, bir ısırık almak isterim yani fikir olarak güzel durmuyor ama canınızın balkabağı çektiği oldu mu hiç ya, ya bir balkabağı pumpkin, pumpkin mi yani kabak tatlısı bile çekmedi benim canım ki balkabağım başka kullanıma. Ader sana bir kabak Yalnız tatlısı. Yalnız bir şey çekeyim. söyleyeyim mi? Fahir öncün bir Biliyor kabak tatlısı şahsi var. buluşmalarınız. Of of of. Ne güzel of, ya of, arkadaşlığınız of, of, daim olsun. Günaydın ben... efendim. Günaydın. Beyefendi benim en iyi arkadaşım olur musunuz? Dinlerim. Peki adınız neydi? Güneş. Güneş Bey birbirimize böyle kabak tatlısı falan yapacağız. Bu Fahir Oktay buluştuğunda biz de başka yerde buluşup selfie çekip bunlara yollayacağız. Tamam mı? Ya kız arkadaşım çok güzel kabak tatlısı yapar. Geçen gün de sinema bileti verdiniz. Gün akşam gittik o da çok güzel oldu. Aa süper Ozan Güneş Bey. Bundan sonra hep Güneş... beraber buluşalım. Güneş sizi. Bey çok güzel toparladınız konuyu. <gülüyor> Bence. Yani çok güzel sıyrıldınız. <gülüyor> Tebrik ederim. Ee, nasıl da özel gösterim diyerek ben de size şey yapmak istiyorum. Özel Destek gösterim. Özel gösterim süperdi. Güzel miydi? Güzel mi Fiyat kalabalıkmış galiba oturabildiniz mi güzel güzel rahat rahat? Biz oturduk ya biz e, yarım saat önceden gidiyoruz özel gösterimlere. Hı -hı. E, zaten sürekli kazanıyoruz sizden. Ne kadar şanslısınız vallahi ne güzel. Aynı benim gibi. Çok iyi arkadaş olacaksınız. <gülüyor> Peki ne pizza var aklınızda? Öp pizza yağsız olsun. Yağsız, yağsız olsun dostluğumuzun temelleri olsun. çatırdadı şu anda <gülüyor> Ama şimdi yağsız olacak böyle yediğin zaman yağın tadı değil malzemenin tadı gelecek Üzerinde de böyle badem olsun, He. ananas olsun, elma olsun, kivi olsun Güneş Bey kız arkadaşınızla mutluluklar diliyorum ama bundan sonra <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlığımız bitmiştir çok teşekkür ya, ederim. Et de olabilir. Ya işte, işte. anladığımız değil. Ama Bir tanesi yoksun? de dönerli pizza demedi ben ona şaşırıyorum ya. kokoreç koydunuz, değildi. işkembeyi koydunuz da bir döner, yaprak döner koymadınız bir ya. Bir tanesi değil. Döner dediğin... değildi böyle meyvelerin arasında stroganoflar olsa süper olur. Hmm. Hmm. Meyve arası stroganof. Bir çok... şeyden bir şeyi zehir edecek yani bana <gülüyor> eli. <elle>. Onu orada <gülüyor> ayıklayacağım diye canım çıkacak. Peki ne? Güneş Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Güle güle hoşçakalın Afiyet kalalım. olsun Zeynep. Güneş de çok iyi arkadaşlıkta o kivi merakı aramıza şey oldu set oldu Badem ananas kivi hangisi kivi mi? Yani ananas kivi Yoksa hepsinin bir anada olmasın Badem, badem sesini ki... çıkartmıyor evet, hmm. badem şey ama. Zeynep hanım çikolata demiş mesela Aa bak çok güzel Hatta marka veremiyorum ama o da güzel olur Waffle'larda kullanılır ya Onu hmm. güzel süreceksin hmm. demem, demem, demem. Zaten waffle da bir değişik bir tür pizza değil mi? Arap pizzası diye bildiğim şey işte. <gülüyor> Gök Mavi demiş ki kokoreç, dalak, yürek, böbrek. Aaa Hepsini sakatatçı. doğru söyledim değil mi? Sakatat Yanlış zaten şey neyin de sakatat koysan güzel olur ya. Beyin koymamış ona ben biraz bozulmuşum. Sakatat... Bir de değil. <gülüyor> ya benim zaten <gülüyor> hakikaten lavaboya gitmem gerekiyordu ya <gülüyor> galiba ben program buradayım. Telefon ya. var telefon otur otur bir dakika. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Özden Uppsala'dan örüyorum. Uppsala. Uppsala. <gülüyor> <gülüyor> her şey her şey <gülüyor> olduğunuz yerde? Özden Bey. Hem de nasıl? Vallahi. Her yayınlarında podcast ben dinliyorum genelde. Her yayınlarında şenleniyorum ya çok eğlenceli. Ne kadar? <gülüyor> Uppsala'da şey esprisi yapılıyor mudur ya? Ups, çok özür dilerim esprisi abiyle yapılıyor mu Valla sizden sonra biz yapıyoruz buradaki Türk arkadaşlar arasında. Çok Doktor var mı Türk var birkaç ee, çok var. Peki kaç yıl oradasınız Uppsala'dasınız? Ben iki yıl oldu geleli. Doktoramın yarı yolunu tamamladım. İşte iki yıl daha buralarda. Bayağı biz bir İsveç'ten konuştuk. Duydunuz mu? Dinlediniz mi o programlarımızı? Du ya o programı olan podcast'ten yakaladım. Çok kötü oldu. Çünkü ufasaların hani ya da İsveç'in ünlü şeylerini falan azıcık biliyoruz. Bir tane eminimli bir şey daha var. Bu ile ilgili. Buyurun. de direkt arayayım dedim. Tamam iyi ee, Bilmiyorum başka ülkelerde var mı da burada kebap pizza diye bir şey var abi. Pizza hmm. ee, üzerine şey koyuyorlar, döner koyuyorlar. İşte bak, çok seviyor herkes. Valla sevinmeyecek gibi değil. Ben dedim ya demin konuştum hatta yani bunun üstüne niye çektiğim? Ama çok ha, güzel, şey çok mantıklı bir şey. Daha. Ama sıkıntı şu buranın döneri berbat ya. Hani ha, o bir de, de güzel kişi, döner olsa coşacak diyorsunuz. Niye sonra. Türk dönerini değil mi? Nasıl? Türk dönerciler yok mu? Ya Türk dönerler var da herhalde bu hani ne deniyor ona sağlıkla ilgili düzenlemeler oluyor ya He. yiyecekler. Herhalde onu fazla sıkı tutunca hiç bayıyor herhalde. E niye Almanya'da ediyorum, dünyanın var? en iyi dönerini Almanya'da yiyebilirsiniz diye pek çok kaynaktan ben şey okudum ya yani dünyanın en iyi döneri ya. Almanya'da da düzenleme sıkıdır tahmin ediyorum. Öyledir ya. Yok İsveç kadar olduğunu sanmıyorum ya burası biraz daha mı? belki ben ee. usta kötüdür. O Tabii. da olabilir. Ya da hepsini olabilir yani. Avrupa Birliği'nin normlarına bağlamamak lazım. Azıcık ustayı bir şey yapmak lazım yani. Ama şimdi şey var. Etler hep böyle şey geldiği için. E, hani, Süreyel bir şekilde üretiliyor bunlar. Kimse oturup da hani Türkiye'de hmm. gibi üretmiyor. Güzel bir şey. Almanya'da da ben açıkçası pek beğenmedim yani yediğim e, dönerleri. Hmm. Biraz şey gibi. Hani yurt dışında yaşayan insanlar belki alışıyordur öyle şeye. Bir de yabancılar seviyorlar döneri sonuçta. Ben her dediklerinde dinlerim yani İstanbul'a, Ankara'ya gidin bir böyle köşede, köşede kalmış bir döner istedi o zaman görürsünüz farklıyor yani. Peki, evet. peki. Lafı da tak evet. diye yerine tak diye sokuyorum diyorsunuz. selam diye... yola devam Sağ. diyoruz. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek Aynen. üzere. Görüşmek üzere. sabahlar. Modern sabahlar. Sabahlar, Macera dolu bir modern sabahların... ...daha sonuna geliyoruz sevgili sanatseverler... ...heyecandan yüreğimiz patlayacak gibi... ...çünkü... ...pepper jam'den pizza kazanan... ...şanslı ismi açıklamak üzereyiz... ...keşke o biz olsaydık ama olamadık... ...çünkü yarışmada biz... ...boş boş konuşurken bir dinleyicimiz... ...bambaşka bir boyuta taşıdı hepimizi... ...heyecanlandırdı... ...hayal gücümüzü zorladı... Bazen midemizi kaldıran cevaplar oldu, bazen bizi sağa sola savuran cevaplar oldu. Onların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bir tanesi ama bambaşka yere götürdü bizi. Aradan sıyrıldı, koptu gitti ve koptu gitti. listenin zirvesine yükseldi. Evet. Bu zirveye yükseltiren isim kimdi Ki, acaba? Kim idi? Kim idi? Kimilerine kim. çok tanıdık gelen bir isim. Hızır idi, Yunus idi, Hızır idi, Yunus edi, Hızır idi Yunus edi derken ve karşımızda işte yepyeni, pırıl pırıl bir isim belirdi. Cem Özçelik bugünün şampiyonu oldu. Pizza üstüne çiğ köfte koyarak bir gece önceden kalan şişmiş bulgurlarıyla onu tereyağında kavurdu. Bir hem de sıfatı... eve ekonomisine katkıda bulundu. Evet. Hem malzemenin israf olmasını engelledi. Hem de bize yepyeni bir lezzet sundu. Lezzet sundu. Lezzet sunmasıyla kalmadı. Bu hafta Pepper e de davetli olacak. E, bu hafta Kavaklıdere'den bir misafir olacak <gülüyor> evet. Pepper Jam'in. Kavaklıdere çocuğuydu değil mi Cem? Kavaklıdere evet. çocuğu diyeceğim. iş yeri Kavaklıdere'de. Soyulur. Soyulur. Herkes tanır ama orada. Orada evet, yani... bir şey diyeceğim. Malzemeyi alıp götürüp... E, pide... Pizeye iç mi götürüyor? bize iç götürüp pizzacı da yaptırtabiliyor musun? Tabii ki. E, tabii ki İtalya'da var. öyle bir teknoloji var mı Var acaba? var. E, zaten her pazar onlar öyle yapar ya evden malzemeler. Annesi mozarelleri Anne rendeler. Babası orada peperoliyi tık tık inceci keser. Küçük çocuk götürü Signore signore diyor. Bak mesela yaprak hanım demiş ev pizasını pideciden hamur alıp üstüne bol malzemeli yapıyorum ben demiş ama o, o değil de malzemeyi götürüp onu da bir değerlendirebilir yani ya oradan onu alacaksın ya oradan onu götüreceksin bir şekilde bir ortak bir çalışma şüphesiz ki gerekiyor şu sabah konuştuklarımız arasında bazı şeyler canım çok çekti de şu pideciden hamur alma şu anda zirveye Atma, en çok çeken şey pideciden hamur alacağım oturacağım kaldırır yiyeceğim bütün hafta sonunda kramplar içinde geçireceğim çiğ hamuru bir şey olur mu çiğ Oğlum, hamuru Ya, hamurun, deneyip görmemiz ya lazım. etin çiği et bitirir hamurun çiği dert bitirir ama basınca yiyince değil. Mesela <gülüyor> kapanıp mesela mi? bir yere vurdun. Ha. Hemen çiğ hamur saracaksın oraya. Ha, dert bitirir dediğin dert o. Dert bitirir diyor sen yersen onu. Ama yersen orada Derde mide de dert miden, evet. Dert katar. Derde derman olmaz. Ve sen her şey bu cevap bulduk gideceğe benziyor. <gülüyor> Pazartesi sabahı buluşacağız. Güzel güneşli bir hafta sonu olacak diyorlar. Güzel geçirin, değerlendirin. Pazartesi sabahı zıpkın gibi, fişek gibi bir A takımında buluşalım. Hoşça kalın. Bir mükemmel bir gün olacak.